Günaydın ve iyi haftalar. İlk kampanyanın sahibi Ersin Umut Güler. Kampanya oğulları Aziz Güler'in Rojova'da kaybeden ailesi tarafından başlatılmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kurulu ve Urfa baliliğine sesleniyor. Diyor ki kampanyada oğlumuza, evladımızı, canımızı istiyoruz. Oğlumuz kardeşim Aziz Güler'i 21 Eylül 2015 tarihinde Rojova'da kaybettik. Naşı şu an orada. Oğlumuzun kardeşimin cenazesini devlet hükümet yetkilileri bize vermiyor.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 Kucaklamak için bedenini istiyoruz. Oğlumuzun kardeşimin cenazesini ailemizin yaşadığı İstanbul'da defnetmek istiyoruz. Ancak başvurduğumuz makamlar Rojova'dan hiçbir cenazeyi Türkiye'ye kabul etmediklerine bakanlar kurulu kararı olduğunu söylüyorlar. Hiçbir yasa, karar yönetmelik insanlık değerlerinin üstünde olamaz. Acımızı yaşamamıza izin verin. Acımıza saygılı davranın. Tarifi imkansız acımızı kısmen azaltmak için oğlumuzu bize verin diyor da aile. Change.org'da başlatmış oldukları bu kampanyada. Ve Adana'ya geçiyoruz. Şimdi de kampanyanın sahibi Can Deniz Sönmez. Madımak Karina'nın Günlüğü adlı film tüm sinemalarda gösterime girsin. Madımak gerçeğini öğrenmemiz ve öğrenilmesi için elimizde böyle bir fırsat geçmişken bunun değerlendirilmesi lazım. Benim gibi düşünen binlerce belki yüz binlerce insanın olduğunu düşünüyorum. Bilinçsiz insanların bilinçlenmesi açısından filmin gizlenmesini, yayınlanmamasına doğru bulunuyorum. Siz de bu filmi... Tüm Türkiye izleyebilsin diyorsanız kampanyamızı imzalayın diyor sönmez. Şimdi Zerrin Kaya'ya kulak veriyoruz. 21 Kasım TEDx İstanbul bilet fiyatlarının düşürülmesini talep ediyorum diyor. Ted yıllardır alanında yetkin kişileri halkla buluşturan keramucu gütmeyen bir kuruluştur. Ted konuşmaları yıllardır milyonlarca kişi tarafından netten izlenip paylaşılmıştır. Keramucu gütmeyen bu kuruluşun TEDx adı verilen etkinliğinin 21 Kasım'da İstanbul'da yapılacak olanının bilet fiyatı en ucuz öğrenci kampanyası yaptıkları halde 74 lira. Yaymaya değer fikirler sloganı olan böyle bir kuruluşun etkinliği üzerinden para kazanmaya çalışılması ayıptır. Üstelik bir de VIP bölümü biletlerini satmıyorlar ki bu TED ruhuna da aykırı. Bizlerin imzalarıyla bilet fiyatlarında bir iyileştirme yapacaklarını umuyorum diyor Zerrin Kaya bu kampanyasında. Şimdi başarılı bir kampanya haberine geçiyoruz. Kampanyanın sahibi Yeşil Düşünce Derneği sanat yönetmeni Kuki Tange'nin sahte dublajlı videosunun kaldırılması talebiyle başlatmışlardı bu kampanyalarını. Sanat yönetmeni Kuki Tange'nin Türkiye'yi nükleer tehdit hakkında uyardığı videoyu Nükleer enerjiye destek olarak lanse eden sahtesinin YouTube'dan kaldırılmasını istiyoruz diyordu bu kampanya. 2010 yılında Rusya ile Mersin Akkuyu'da, 2013 yılında da Fukushima felaketi yaşamış olan Japonya ile Sinop'ta nükleer santral kurulması için anlaşma yapan, Türkiye hükümetinin gelişmek ve büyümek için nükleer santralden başka başvuracağı kaynağı olmadığı gibi bir dayatmayı Gerek bu projelerin hayata geçirilmesi için hukuki süreçlerin yok sayılması, gerekse çocukların oynatıldığı reklam kampanyalarına başvurulması kamuoyu nezdinde olumlu etki yaratma girişimleriyle de devam ediyor. Bu faaliyetlere karşı 2014 yılının Nisan ayında Türkiye'ye seslenerek Fukushima felaketini yaşamış bir ülke vatandaşı olarak sizin ülkenize nükleer santral sattığımız için utanıyoruz diyen, ve sosyal medyada paylaşım rekorları kırdığı gibi ana akım medyada da verdiği mesajla haber olan 15 Eylül 2014 tarihinde de Grant Dink Barış Ödülleri'nde Işıklar adıyla tüm dünyadan barış için mücadele veren kişi kuruluş ve projeler arasında takdirle alınan sanat yönetmeni Hirotaka Kauki Hange'nin video kaydı bir şahıs tarafından sonradan seslendirilmek suretiyle değiştirilmiş. Tam tersi mesaj verilerek ben Türklere nükleer enerjinin ne kadar gerekli olduğunu anlatabilmek için Türkçe öğrendim. Ülkenizde bir nükleer santralin kurulmasına yönelik katkı sunmak üzere ülkelerimiz bir anlaşma imzaladı. Bundan dolayı gurur duyuyoruz haline getirmesi olmuştur ki tam tersi bu. Bu açıkça nükleer lobinin çıkarına yapılmış bir sahtekarlık. Sahtecilik yapan şahsa hakaretten suç duyurusunda bulunulmuş olup soruşturma devam etmektedir. Kuki Tange vermek istediği mesajın tamamen aksi yöne çevrilmesinden dolayı Türkiye'de avukat Arif Ali Cangı'ya Türkçe vekâlet vererek dava açmış ve bu dava Mayıs ayı sonunda kazanılmıştır. Suç Ceza Hakimliği'nin YouTube'un itirazı üzerine kesinleşen erişimin engellenmesi kararına rağmen gerçeğin ters yüz edilerek seslendirildiği videonun HTTP uzantılı olanı kaldırılmış ancak HTTPS uzantılı olanının YouTube üzerinden hala erişimi mümkün olmaktadır. Yeşil Düşünce Derneği ve Nükleersiz Ork olarak ekolojik yaşamın bütünlüğünü tehdit eden kirli enerji olarak tanımladığımız Nükleer enerjiden yana bir gelişme politikası arzulayanların sanat yönetmeni Kuki Tange'nin kişilik haklarına saldırmasını hatta onun üzerinden asla vermeyeceği bir mesajı yaymalarını şiddetle kınıyor. YouTube'un da Tange'nin de kişilik haklarına yapılan bu çirkin saldırıya alet olmaması için videonun sahte versiyonunu HTTPS uzantılı linkten erişimin engellenmesini talep ediyoruz diyordu dernek kampanyalarında ve kampanyanın başarı haberi geçtiğimiz günlerde geldi ve sahte videonun internetten kaldırılması üzerine Tange Yeşil Gazete'ye verdiği röportajda bu haksızlığın düzeltilmesi için destek olan herkese teşekkür etti. Dilara Mutluoğlu'nun kampanyasıyla şimdi pazartesi gününü kapatıyoruz. Mutluoğlu'na kulak verelim. Diyor ki bu bir dilekçe ya da istek yazısı değildir. Bu yazı bir annenin çocuğu ve kendisi için attığı yardım çığlığıdır. Türk olan bir anne ve baba, Gürcistan'da doğan bebeğinin diğer çocuğuyla arasında 180 gün yerine 178 gün olması nedeniyle Türk konsolosluğundan nüfus cüzdanını çıkaramamıştır. İki gün, sadece iki gün yüzünden, dil ve yön bilmediği bir ülkede, Yaşadığı büyük mağduriyetle başvurduğu kurumların yüzüne kapanması nedeniyle çaresizliğin etkisi sonucunda memleketine farklı yollardan dönmeye çalışırken bebeği elinden alınarak cezaevine atılan bir annenin çaresidir bu yazı. Bu annenin hem evladı kucağından alınıp Gürcistan'da tanımadığımız ve bilmediğimiz bir bakıcı aileye verilmiş hem de sınır ihlaline teşebbüs suçuyla cezaevine atılmıştır. Cezaevinde kısıtlı şartlarda yaşamanın dışında bayramını dil bilmediği bir ülkede geçirmenin ağırlığıyla çocuklarından ayrı kalmanın acısını çekmekte. Çaresizliğimize çare olması için BİMER'e gönderdiğimiz yardım isteği henüz çözümlenememiştir. Yardım çığlığımız bakanlıklar ve genel müdürlükler arasında gidip gidip gelmektedir. Oysa ki bizim artık böyle bir vaktimiz ve dayanma gücümüz kalmadı. Çünkü daha 25 günlük olan bir bebeğin annesine ihtiyacı vardır. Annesinin de özgürlüğüne. Bahsettiğim bu cefakar ve vefakar annenin adı Nazmiye Şahin, Tiflis'e 30 kilometre uzaklıktaki Rustavi nolu kadın cezaevinde tutuklu. Devletimizin sesini duymasını, özgürlüğüne ve çocuklarına kavuşmasını beklemekteyiz diyor. Siz de Cumhurbaşkanlığı, Adalet Bakanlığı ve Başbakanlığa seslenen bu kampanyayı Change.org üzerinden destekleyebilirsiniz. Evet bu sefer yardım çığlıkları ve kişiler ve aileler için kurtarıcı rüzgarlar esti programımızda. Esmeye de devam ediyor. Kitlelerin harekete geçmesiyle bu kişiler ve insanlık için büyük bir adım atma şansımız var. Böylece en azından yardımseverlikte dünyada ülke olarak 128. sıraya oturmamızın ayıbına karşı da bir şeyler yapmış oluruz yardım ederek. Yarın sabah 7.50'de yine buluşmak üzere. Esen kalın.